Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel âkibetu lilmuttakîn. Ves salatu ves selam ala rasûlinâ Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün İsa aleyhisselamla ilgili ayetleri okumaya devam edeceğiz. Bu arada burada geçen 59. ayet sebebiyle İsa Aleyhisselam'ın yaratılışıyla Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı arasındaki benzerliği anlamaya çalışacağız. Geçen haftayı kısaca özetleyelim. Biliyorsunuz İsa Aleyhisselam babasız olarak dünyaya gelmişti. O'nun söz olması konusunda işte bir logos derler şeyler. Yani hiçbir şey yokken söz vardı diye bir efsane uydururlar Hristiyanlar O'nu işte ezeli söz olarak kabul ederler. O'na da İsa'nın tanrılığına oradan bir yol bulmaya çalışırlar. Daha önce ayetleri okumuştuk. İsa aleyhisselam ne kadar ne kadar Allah'ın sözü ise biz de o kadar Allah'ın sözüyüz. Oradaki sözden maksat İstauzu billahi iza arade şey en yekulu Allahu kun yani, Ya da iza qada emran. Fe, e, e, e, ne diyor? Ve, ve iza qada emran fe innem yekulu lahu 47. ayette. Allah herhangi bir şeye karar verdi mi? O ve herhangi bir şey İsa Aleyhisselam'ın yaratılışı olur, şuradaki bir çiçek olur, ne olursa, aklınıza ne gelirse, onun için kün der, o da olmaya başlar, oluşmaya başlar. Hemen olmaz. Bazıları böyle tarih içerisinde bu ayetlerin yapısıyla çok oynamış. Allah de, der, hemen olur. Öyle mi? O zaman İsa Aleyhisselam'a kün dediği an o da şeyin, Meryem Validemizin rahminden fırladı, çıktı dışarı öyle mi? Bir acayip bir yani gerçekten ben bizim ulemaya akıl erdiremiyorum. Yani bunları nereden çıkarıyorlar? Oradaki faya takibiye diyorlar. O emrin hemen arkasında ki oradaki fa istinafiyedir. Neyse. Şimdi bir itiraz oldu, onun üzerine baktım, yani şaşırdım kaldım. Gerçekten diyenler varmış. Niye diyorlar? Çünkü Müslümanların akılları dumura uğratılmıştır size sürekli söylüyorum. O dumura uğratılmış olan akıl ancak bu kadar işliyor. Ayetler arasında ilişki kuramıyor. Ayetleri hür bir şekilde değerlendiremiyor. Köle, köleleşmiş bir zihin. Bugün Müslümanlar kendi iç problemlerini yani siyasi olarak kastediyorum, tamamen halletseler, dışarıdan herhangi bir baskı olmasa, maddi olarak da bütün problemlerini çözseler bile dünyada herhangi bir varlık göstermeleri imkansızdır. Çünkü onları batağın içerisinde, batağın içerisinden çıkarmayacak kadar hurafeleri vardır ve maalesef bu hurafeler medreselerde İmam Hatip okullarında ve ilahiyat fakültelerinde ilim olarak okutuluyor. İlim olarak okutuluyor. Bize de ilim diye okutuldu. Biz de bu hurafelerle yıllarca fetva verdik. Bir şey zannederek onunla insanlara dini anlattığımız düşüncesiyle nasihatlerde bulunmaya çalıştık. Şimdi <gülüyor> Bugünkü dersimize geçiyorum. Ali İmran suresinin 56. ayetinden başlıyoruz. 55'ten başlayalım biraz konu bütünlüğü olsun. İd'a Allahu Ya Isa Allahu Teala bir gün dedi ki İsa. İnni mutawfikuke ve rafiuke ben seni vefat ettireceğim. Ve ruhunu bana yükselteceğim. Geçen hafta bunların ayrıntısını anlatmıştık ilgili ayetlerle. Ve mutahhiruke minellezine kafarû, seni bu kafirlerden arındıracağım. Artık bunlar seni rahatsız etmeyecekler. Ve ja'ilullezine tebâ'ûke fevqa'llezine kafarû ilâ yevmil kıyâmeh. Kıyamet gününe kadar sana uyanları bu kafirlerin üstünde kılacağım. ثُمَّ yamarcı okum, İşte mesela bugün en üstün olması gereken bizleriz ama maalesef kitabımızla bizim aramızda büyük uçurumlar olduğu için biz de İsa Aleyhisselama uyanlardan olmuyoruz. İsa Aleyhisselama uyanlardan olmak için Kur'an'a kelimesi kelimesine uymak lazım. İşte o zaman Cenab-ı Hak bizi bütün keferenin üstünde yapar. Maalesef bugün problemlerin çözümünü kefereden arıyoruz. Müslümanlar problem çözecek durumlarını kaybetmişler, kendileri problem olmuşlardır. Dikkat ederseniz, bugün dünyanın başında problem halinde olanlar hep İslam ülkeleridir. Kendi problemlerini çözemedikleri için kafirlerden çözüm dileniyor. Herhalde bundan daha da utanç verici bir şey olmaz bu <gülüyor> <gülüyor> <summe> tüm beyle yamarcı okum veahkuumu bey okufiimakun Fihi tahtiliffun Sona dönüşünüz banadır aranızda ayrılığa düştüğünüüz konularda hükmmi vereceğim bu <femmel> pe millediğine kafauva bu <feyu> Made ben şeydiden fitdünye vehir kafir olanlar, yani bunca ayetleri görmezlikten gelenler onlara bu dünyada şiddetli bir azap çektireceğim, şu anda Müslümanlar işte Allah'ın verdiği bu cezayı çekiyorlar. Hiç insanlara, hiç başka şey değil. Çünkü biliyorsunuz kimse kendisini suçlu görmez. Hapishaneye gidin, bütün mahpuslarla görüşün, hiç gibi bir tane suçlu bulamazsınız orada. Bir tane bulamazsınız. Birisi falan canlarını yanmıştır. Birisi filancanın hiç kendisi suçlu olan bulamazsınız. Müslümanlar öyle. Kendileri suçlu değil. İşte Avrupa suçlu, Amerika suçlu. Efendim kapitalist ülkeler suçlu. Ya kardeşim onların vazifesi sömürmektir. Sen de kendini sömürtme ya. Senin vazifen de insanları onun sömürüsü, hem kendini sömürtmeyeceksin hem de onların sömürüsünden kurtaracaksın. Senin görevin de o. Ama gerçekten çok çok üzücü bir şey, durum. İşin en kötüsü de siz Kur'an-ı Kerim'den yüzde yüz bir çözüm gösterseniz bile kendisine dindar diyen kişiler onu görmek istemiyorlar. Fehm belledi yine kefaru yani bu, bu, bu örtmek demektir yani bunca ayetleri okuyorsunuz üstünü örtüyorlar. Fiu adibu mu mazabın şiddeten onlara dünyada şiddetli bir azap tattıracağız. Ve Akhirah akıredtede. Siz misiniz bütün dünyaya çözüm sunması gerekenler problem olmuş öyle mi? Hadi çekin bakalım dünyada da akıredtede. Ve mailahum min nasirin onlara yardım edecek kimseler de olmayacaktır. Ve ammellezina amenu ve الصَّالِحَاتِ salihat ve iyi işler yapanlara gelince feyu'affihu mujurahum Allah onların ücretlerini tas tamam verecektir. Vallahu la yuhibbu'z zalimin Allah o zalimleri sevmez. Zelika netlu halike minel ayah minel ayat ve zikril hakim işte bu sana okuduğumuz o ayetlerdendir ve sapa sağlam bilgidir dost doğru bilgidir evrensel nitelikte dost doğru bilgidir <tuh> inne mesale isa indallahi kemeteli adam o şeyi yapamadınız mı olmadı belki PowerPoint halinde şey yapalım dedik ama olmadı. Neyse artık. Gösterebilseydik bir takım resimler ayarlamıştım. Evet. İnne mesel İsa 'inde Allah ke mesel İsa'nın örneği tıpkı Adem'in örneği gibidir Allah katında. Halakahu min bin Allah Adem'i topraktan yarattı. Summe kale lehu kun fe Sonra Allah Teala ona ol dedi. O da oluşmaya başladı. Şimdi, Adem aleyhisselam topraktan nasıl yaratıldı? Sonra inşallah bu tür ayetler tekrar gelir, o zaman düzgün bir şey yapmaya çalışırız. Nuh Suresi 71. Surenin 17. Ayetini açalım. 570. Sayfa Ben de 571, şey, 572. Evet. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala 570. Ha, 70 mi? Ha? 570. Atlı, ben Cinsül bir dakika. Tamam, hı tamam bir şey yapmışım. Evet. Diyor ki, ''Vallahu enbetekum minel ardi nebata'' Allah sizi yerden bitki gibi bitirdi. Yani insanın yaratılışı tıpkı yani ilk yaratılış tıpkı bitki gibi. Yani şeyde, Adem Aleyhisselam toprağın içerisinde tıpkı bitki gibi oluşmuştur. Ondan sonra da diyor ki: "Sümme yu'idukum fiha ve yukhrijukum Sonra sizi o toprağa iade edecek ve tekrar oradan çıkaracaktır. Yani bizim yaratılışımız yani insan cinsinin ilk yaratılışı Adem Aleyhisselam'la başlıyor. Adem Aleyhisselam topraktan bir bitki gibi bitiyor. Arkasından onun eşi de aynen onun gibi bir bitki gibi topraktan bitiyor. Allahü Teala onu da Zümer Suresi'nde bize anlatıyor. Zümer Suresi'nin 6. ayeti. 458. sahip. Orada diyor ki Allahü Teala, halak akumil nefsin vahide. Allah sizi bir nefisten yaratmıştır. O nefis çok enteresan bir şeydir. Hem döllenmiş yumurta manasındadır. Yani e, onu min nutfetin em emşaj diyor. Sum mejalekum nutfeten, nutfeten fi qararim makin diyor yani sağlam bir e, kalış yerinde onu nutfe haline getirdiği ana, ana rahminde nutfe haline getirdiği nutfe haline gelmek demek döllenmesi demektir. Yumurta döllendiği andan itibaren Allah tarafından nefis diye adlandırılıyor. Nefis. Yani şu vücudun tamamına da nefis deniyor. O döllenmiş yumurtaya da nefis deniyor. Şimdi yapılan araştırmalar şunu gösteriyor, o döllenmiş yumurtada insanın bütün özelliklerini orada saklı olarak tespit etmişler ya yani. Onun için bakın Allahü Teala aynı isimleri kullanıyor, ona da nefis deniyor, vücudun tamamına da nefis deniyor. Şimdi sizi bir nefsi vahideden yarattı diyor, sizi derken hepimizi, de, tabi nefsi vahide, hepimizi o nefisten yarattı da, ilk yaratılan Adem aleyhisselamdır. Onu da Allahu Teala 15. surenin 28. ve 29. ayetlerinde bildiriyor. Bunu kapatmadan o onu açabilirsiniz. Karşılaştırmalı olarak okumamız lazım. Ve iz galal rabbike lil melaiketi inni halikun beşran Teala meleklere dedi ki ben bir beşer yaratacağım. Min Salin min hamein masnun Salsaldan yıllıllanmış karabatçuktan salsal böyle vurduğun zaman ses çıkaran bir şey yani kurumuş şey bu çömlek parçası gibi olmuş. Şimdi burada üç tane şey gözüküyor yani bir dış dış kısmında bir çömlek parçası gibi bir kuru bölge. İçerisinde hemeyin mesnun, yıllanmış karabatçık, onun altında da mintiynin lazib yap yapışkan toprak. Yani ana rahmi kıvamında bir yer yapmış Allahü Teala. Tabii bu uzmanların üzerinde çalışması gereken bir konudur. Biz anlayabildiğimiz kadarını anlatmaya çalışıyoruz. Ve ida sebbi tu ve nefaktu fihi min ruhi. Onu tam bir insan haline getirip içine ruhumdan üflediğim an fekaulu lehu sajidin ona ona secde ona secde, olarak, secde ederek secdeye kapanın şimdi o iz, an kelimesiyle tercüme tercümede yanlış yapmış oldum feilasebeytu <gülüyor> onu düzen, düzenlediğim zaman diyor ve içine ruhumdan üflediğim zaman arkasından ona secde edin. hemen secde edin değil ne zaman insanlar Adem Aleyhisselam'a secde ettiler? Şeyler, melekler. Adem Aleyhisselam yaratılır, yaratılmaz değil. Bakara Suresinin 30. 30. ayetinden itibaren bakarsak, hatta 30 de ondan sonrakini okuyalım. Çünkü orada başka konular var. Onları katarsak ana, ana mevzu kaybolur. Bak diyor ki Allahü Teala yani şimdi bu ayetten her tekrar hatırlat işte tekrarlayayım ayet kelimeyi böyle bir şey gibi bir çömlek parçası haline gelmiş olan bir toprak içerisinde karabalçık içerisinde yapışkan çamur işte o bunu şimdi uzmanları olsa kimler neler konuşacaklar o şey konusunda tarla bitkileri konusunda olsun. Ramin yapısı konusunda olsun, uzmanlar burada birçok şeyler konuşurlar. Şimdi diyor ki onu tesvi ettiğim zaman tüm organlarını yaratıp dengesini kurduğum zaman diyor. İçerisinden de içinde de ruhumu üflediğimde ona secde, onun için secdeye kapanın diyor. Şimdi bu ayette bakalım secdeyi ne zaman yapıyorlar bak. Şimdi Allahü Teala Adem aleyhisselamı yaratıyor, ruh üflüyor, ruh üfleme de onda bilgi edinme kabiliyetinin oluşması yani bir bilgi sist bilgi sisteminin oluşması manasında. Allah Allah'ın Adem Aleyhisselam'a ve insana ruh üflemesi demek onun dinleme, görme ve bilgi harmanlama kabiliyetine sahip olması demektir. Yani bir bilgi işletim sistemine sahip olması demektir. Ona sahip olduktan sonra bilgi öğrenecek duruma geldikten sonra Allahu Teala ve alama Adem el esma'a Adem'e isimlerin tamamını öğretti. Ne kadar isim varsa eşyanın tüm isimlerini öğretti. Fı maraduhum alel meleike sonra onları meleklere gösterdi. Feqalu enbi'uni bi esma'iha eulay kuntum sadikin Dedi ki eğer haklıysanız yani çünkü bir önceki ayette orada kan dökecek birilerini mi oluşturacaksın demişlerdi. Çünkü hayvanlar arasındaki liderlik mücadelesinin ölümle bittiğini herkes biliyor, melekler de biliyor. Allahü Teala öyle bir insan yaratacak, öyle bir varlık yaratacak bir beşer. Orada hayvanlarda liderlik mücadelesi sadece erkekler arasında oluyor ama burada erkekler arasında, kadınlar arasında, erkekle kadın arasında olacağını duyunca eyvah! Kan gövdeyi götürür diyorlar. Ama allah Teala sizin bilmediğiniz taraf var diyerek mücadelenin esasen bilimde ve teknolojide olması gerektiğini göstererek Adem aleyhisselama tüm eşyanın bilgisini öğretti. Ondan sonra Adem'e dedi ki ya Adem en bihun bi, bi esmaihim bunların isimlerini onlara söyle dedi. Felem ma enbehu bi isimlerini onlara anlatınca gale aleme kullekum inni alimu geybis semavati vel ard ve alumatu ma yekuntum tektemun dedi ki ben ben işte size dememiş miydim göklerin ve yerin kaybını bilirim, sizin gizlediğinizi aşağıya vurduğunuzu bilirim." dedi. Ve idhkulna li'l-melâiketis-çudûl-i İşte ondan sonra meleklere, ademe secde edin dedi. Yani iblis de bunu kıskanmıştı yani. Bu, ne bu? yepyeni bir varlık geliyor, hepsi de kıskanmıştı aslında, İçinizde gizlediğinizi biliyorum diyor. İblis de meleklerden bir tane melekti yani. Bu da ''Ya Rabbi sana boyun eğerim'' diyenlerdendi. Ama kendisini yenemedi, yenemedi. Kıskançlığından şey yaptı. Eee secde etmedi. Secde etmedi. O zaman burada ne anlıyoruz? Yani Adem Aleyhisselam topraktan yaratıldıktan sonra bu bilgi bilgiyle donatıldıktan sonra secde emri veriliyor. Peki Adem Aleyhisselam tek başına mı yaratıldı acaba? O zaman Zümer suresindeki ayete bakıyoruz. 6. ayet. <gülüyor> Ney Kaşınsın? 458. 458. 458. sayfa. Diyor ki Allahü Teala burada khalaqakum min nefsin vahide Sizi bir tek nefisten yarattı Allahü Teala. Summe cale min ha sonra o nefisten eşini yarattı. <gülüyor> sonra Bakın önce Adem'i yaratıyor. Secde edin emrini veriyor tek başına. Sonra Ademle beraber yaratılmıyor Havva validemiz. Sonra yine o nefisten yani o tek nefisten yani döllenmiş yumurtadan. Havva'yı Adem'den yaratmıyor Allahü Teala. Adem'in bir parçası değil. Adem'in kaburga kemiğinden değil. Adem'i neden yaratmışsa, Havva'yı da ondan yaratıyor. Bugün bir kadın erkeğin kaburga kemiğinden mi yaratılıyor? O zaman neden yaratılıyorduysa, bugün de aynı şeyden yaratılıyor. Kadın neden yaratılıyorsa erkek de ondan yaratılıyor. Şimdi peki bu yaratılış acaba Adem Aleyhisselam topraktan yaratılırken bir çocuk muydu, neydi? Onu kim emzirdi? Habbab çocuk olarak doğduysa onu kim besledi? Adem mi besledi? Nasıl nasıl ortaya çıktı? Kur'an-ı Kerim'de onun da şeyi var, hükmü var. Onunla ilgili ayetler de var. A'raf suresinin 29. Ayetine bakalım. 6. sure 29. ayet 152. sayfa Diyor ki, ''Kul eman Rabbi bil kıs't'' ''De ki Rabbim adaleti, dengeli davranmayı emretmiştir.'' ''Ve akîm de kulli mescidin'' ''Her secde yerinde yüzünüzü dostu Allah'a çevir.'' وَدْعُوهُ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ Samimiyette ve din Allah'a ait olmak üzere O'na dua edin, ondan isteyin isteklerinizi, yalnız Allah'tan isteyin. كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ Sizi başlattığı gibi tekrar döneceksiniz. Sizi nasıl başlattıysa tekrar o şekilde Allah'ın huzuruna döneceksiniz. Peki Allah'ın huzuruna dönüşümüz nasıl olacak o zaman? Dönüşümüzle ilgili ayetlere bakarsak, o zaman Adem aleyhisselam'ın topraktan çıkarken süt çocuğu olarak mı çıktığını, yani 9 ay 10 gün sonra mı çıktığını, yoksa tam bir insan olarak mı, yani böyle bütün bu gelişmesini tamamlamış bir insan olarak mı çıktığını öğrenebiliriz. Onun için de Yasin Suresini, 36. Sure 51 ve 52. ayetleri okursak oradan meseleyi çok iyi kavrarız. Daha başka ayetleri de var da onunla şey yapmış olalım. 442. sayfa diyor ki Allahü Teala ''Venum fi hafis yani topraktan tekrar çıkışımız nasıl oluyor? Suğur'a üflendi. Suğur'a üflenmesi ne demektir? Yani zil çalıyor okullarda, <gülüyor> kalk borusu, kalk Kovuş kalk vardır askeriyede. Ya da evde sabahleyin, milleti uyandırırsınız. Hadi kalkın! Sabah olduğu namaz vakti geçiyor. min مِنَ الْاَجْدَاثِ ila Rabbihim يَنْسِلُونَ <yensilûn> Bir de bakarsınız ki kabirlerinden kalkmış, Rabbinin dediği yere doğru hızla gidiyorlar. Gidiyorlar da ne diyorlar? قَالُوا يَا وَيْلَنَا men بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا ''Vay başımıza gelenler, bizi uyuduğumuz yerden kim uyandırdı?'' Şimdi 9 ay 10 günlük bir çocuk olarak kalksalar bu sözleri söyleyebilirler mi insanlar? O zaman ne demek? Tam yetişkin olarak kalkıyorlar. ''Kema bede'ekum te'udûn'' dediğine göre Allahü Teala Araf Suresi'nin 29. Ayetinde, sizi başlattığı gibi biz Bizi başlattığı gibi, bak kema e, enşe'ekum ya da kema halakakum demiyor, bede'ekum diyor. Yani ilk başlangıç nasılsa Adem Aleyhisselam ile Havva Validemizin başta, başlangıçtaki durumu neyse, ahirette yeniden dirilmemiz aynı olacak. Ahiret'ten yeni, <gülüyor> yeniden dirilişte hiçbirimizin şeyi yok. Orada bir çiçek resmi var, onu bir... Tamam. Ge yukarıya al, yukarıya. Ah tamam, orada kal. Şimdi hiçbirimizin anası babası olmayacak ahirette. Ama ahirette Hepimizin vücudunun bir parçası bir nefsi vahiyde olacak. Ne demek? Yani vücudumuzun bütün özelliklerini taşıyan bir parça, tıpkı Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı gibi bir toprağın içerisinde yaratılacak, tam bir insan haline alacak. Sura üflendiği zaman herkes kabirinden kalkacak. Kabir kabirler zaten hamile kadın görünümünde olacak. Yani tabi öyle küçük bir çocuğa hamile değil. Koskoca bir adam. Yani şey ka kabristanların o üstü örtülü şekli gibi yani. O şekilde tabii orada da gene aynı ortam olacak. ilgili ayetler var. Şimdi konuyu dağıtmamak için onlara girmiyorum. Yine bir batçık ortamı olacak. Yine o Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı salsal hamey mesnun bütün onların hepsi gene olacak ve 50.000 yıl gibi bir zaman da geçmiş olacak. Yani yıllanma öyle hemen iki günlük değil, çok uzunca bir zaman içerisinde oluşabiliyor. Buradan şunu anlıyoruz yeme ki Adem Aleyhisselam tam bir insan olarak dünyaya gelmiş. Peki onun eşi o da aynı şekilde olgun bir insan olarak dünyaya gelmiş. Ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra ne olduğunu Allahü Teala. Nisa suresinin ilk ayetinde bize bildiriyor. 70 76. sayfa diyor ki Allahü Teala yüce Nasu'bu Rabbekumul Ledi, halakakum min nefsin vahide. Sizi bir, nef bir nefisten yaratan Rabbinize kulluk edin. Yani bir nefis dedi, işte az önce de söylediğim gibi döllenmiş yumurta ama sizin tüm özelliklerinizi taşıyan bir yumurta. Onun için adına nefis deniyor. Çünkü vücuda da nefis deniyor, vücudun içerisine giren ruha da nefis deniyor. Bunların üçünün toplamına da nefis deniyor. Ve halakamın herzevcağı ve eşinde ondan yaratmıştır. Gene aynı şekilde yani Adem'i neden yarattıysa eşinde ondan yaratmıştır. وَبَثَّ مِنْهُمَا Bak, önce bir tek Adem yaratılıyor. Sadece Adem. Arkasından eşi yaratılıyor. Ondan sonra eşi yaratılıyor. İkisi de bir nefsi i eden. Sonra o ikisinden وَبَثَّ مِنْهُمَا O ikisinden yaydı Allah. رِجَالَنْ كَثِيرًا وَنِسَاءَ Çok sayıda erkek ve kadını yaydı. Evet. Şimdi, gelelim asıl konumuza. Şimdi diyor ki Allahü Teala şey ile ilgili olarak, İsa Aleyhisselam ile ilgili olarak diyor ki inne metelai İsa indallah Allah kemeteli Adem İsa'nın yaratılışı, Adem'in yaratılışı gibidir. Yani İsa'nın örneği, Adem'in örneği gibidir. Tabii ki Adem gibi o gelişmesini tamamlamış bir kişi olarak çıkmıyor. İsa Aleyhisselam biliyorsunuz normal bir çocuk olarak doğmuştur anasının rahminden. Ama başlangıcı öyle değil. Şimdi Allah-u Teala bize, bizi başlangıçta yani Nuh Suresinde sizi ''Embetekum minel avd'in ebata'' yerden sizi bir bitki olarak bitirdi dediğine göre, şimdi bakın burada bu, orada bir şey var. Bir bitkinin e, yani bitki tohumunun nasıl çimlendiğine dair bir resim var. Orada dikkate bakarsanız onun içerisinde hem erkek var, hem de dişi. Yani aynı tohumda, erkek ve dişi bir arada. Tamam mı? Orada şey yapılmış, ben şimdi, benim bilgisayardan verilmediği için gösteremiyorum onu. Ama bu baktığın zaman en sol tarafta size gözüküyor, en sol tarafta erkek organı diye bir yazı var. Gördünüz mü? Yok şeydi. Buradan vermiyor. Ha, ha tamam tamam. Ha gösteriyorsun. Tamam. Tamam. Bir de en sağda şey var. Orta ortayı gösteren dişi organı diyor. He. Şimdi Adem Aleyhisselam'ı yerden bitki gibi bitirdiğine göre ne demektir bu? O döllenme tıpkı bir bitkideki döllenme gibi. Yani erkeği dişisi bir arada oluşmuştur. Zaten Havva validemizle ilgili iki tane ayet var. Şey affedersiniz, yanlış söyledim. Meryem validemizle ilgili iki tane ayet var. O ayeti buraya almayı unutmuşum. Birisi Tahrim suresinde, birisi şeyde ve nefeha fihi, birisi fihi, birisi fiha diye geçiyor. Yani buna ayet-i kerimede de işaret ediliyor. Sen o fiha'yı bul, ben fihi bulurum. Tahrim nasuh aklımda. 66. sure olacak, anladın Ben buldum buldum. Bak, 66. sure'nin en son ayeti, 560. sayfa. Sen de o fihayı bul. Ve Meryem etmete İmran'el leti ahsen namusunu korumuş olan İmran'ın kızı Meryem. Fenefakh fihi, fenefakhna fihi min ruhina. Onun o rahmine, rahmindeki çocuğa, rahmine ruhumuza üfledik. Oradaki fihi erkek zamiri, tamam mı? Übret nerede? Sayfa kaç? 329. sayfa Enbiya 91'de. Orada da aynı şey var. Orada da diyor ki ve nefakhna fiha diyor. Yani ilk ayet, belleyti ahsan etvercəha, sen sayfan ilk ayetin, fena fakın fiha min ruhina. Bak burada dişiyi gösteren, orada erkeği gösteren ayet görüyor musunuz? Bakın ayetlerine kadar ayrıntılı bilgi veriyor ama bu ayrıntılı bilgiye o metotla ancak ulaşılıyor. Yani Kur'anı oluşturacaksınız. Kur'an oluşturmak neydi? İlgili ayetler kümesini bir araya getireceksiniz. Ama bunu uzmanlarla birlikte bir araya getireceksiniz. Biz tabii bu konuda yeterli çalışmayı henüz tamamlayamadık. Ama burada şu ortaya çıkıyor ayetlerden. Uzmanları bunun ayrıntısını ayrıntılı çalışmasını inşallah yaparlar. Demek ki Adem Aleyhisselam topraktan bir bitki gibi bitmiştir. <gülüyor> Meryem validemizin rahmi de bir saksı gibi şey yapmıştır. Ee, İsa Aleyhisselam'a oluşmasına mekan olmuştur. İsa Aleyhisselam'ın oluşumuyla Adem Aleyhisselam'ın oluşumu aynıdır. Aynen bu şekte olduğu gibi, yani ana ya babaya gerek olmadan toprağın içerisinde oluşmuştur. Ondan sonra e, tabi İsa Aleyhisselam normal bir çocuk olarak anasının rahminden doğmuş ama Adem Aleyhisselam daha vabai demiz. Yetişkin birer insan olarak topraktan çıkmışlardır bir şimdi ondan bir sonrasına bakın. Bak bu ana, ha, bu minsal min minhame inmezsin. Yok sen yukarı çıktın. Aşağıya doğru inelim. Çok kal niye karanlık gösteriyor? Ana rahminde çocuğun durumu. Şimdi bak bir sonraya da inelim. Bu da bir kuşun yumurta içerisindeki durumu ne kadar çok benziyor değil mi? Şimdi kuşun yumurtası çok ilginç bir şey, bir taraftan saksıya benziyor, yani ana rahmi değil, yani, vücudun içerisinde oluşmuyor biliyorsunuz şey, kuş. Yumurta da oluşuyor, yumurta dışarıya çıkıyor, bir toprak gibi oluşuyor ama bak görüntü aynı görüntü, dikkat ediyor musunuz? Yani bunlarda müthiş bir benzerlik var, o zaman yaratılışla ilgili çalışmaları yapacak olanlar ne yapmaları lazım? Bir kere, bitkilerin çimlenmesi konusuyla konusunda uzman olanlar, kuşlar konusunda uzman olanlar, ondan sonra tıbbın değişik dallarında uzman olanlar birleşecekler, bir araya gelecekler, ilgili ayetler, çok iyi Arapça bilen kişilerin de desteğiyle incelenecek, o zaman yaratılış, insanın yaratılışı konusunda çok sağlıklı bir bilgiye ulaşılacak. Peki o sağlıklı bilgiye ulaştığımız zaman neyi elde edeceğiz? Onu da Cenab-ı Hak şeyde e, Zuhruf Suresinin Zuhruf 43'tü değil mi? 43. Sure. 61. Ayeti miydi? Bakayım. 493 61. ayetiymiş, evet. Zuhruf 61. Şimdi burada Allahü Teala İsa aleyhisselam için şöyle diyor ve innehu leilmun lis İsa o kıyamet saati için gerçek bir ilimdir. Yani bütün bunları şey yaptığınız zaman İsa aleyhisselam burada bize bizim için çok ciddi bir bilgi kaynağı olacak. Yeniden dirilişim bilimini yapmış olacağız. Şimdi bakın Allahü Teala İsa Aleyhisselamla bir bilim ortaya konabileceğini burada söylüyor. Biz bunu yapmak zorundayız. Peki onu yaptığınız zaman ne neler olacak? Orada çok rahatlıkla organ üretmesinde becereceksiniz. Çünkü Cenab-ı Hak e, Müminun suresinin 14. ayetinde insanı yaratmasıyla ile ilgili bütün bilgileri verdikten sonra, Fethi Buarakallahü Vahsenülkahilekin yaratanların en güzel olan Allah pek yücedir diyor. Bakın en güzel ifadesi güzelin de olabileceğini gösterir. İşte bütün bunlar tıpta eğer bu ayetler ışığında Müslümanlar çalışma yaparsa çok ciddi ilerlemeler sağlayacaklarını göstermektedir. Evet şimdi sonuç olarak demek ki kere bu, bitti mi bu ayet-i ''İnne metela İsa indi bu eksik bırakmayayım da bu ayeti tekrar okuyalım. Ali İmran Suresinin kaçıncı ayet ediyor 59. Ben bir şey, yerini değiştirmişim ayetin de. 59. ''İnne metela İsa indi Allah'ı kemeteli Âdem'' İsa nın örneği Adem örneği gibidir. Tekrar o bit işi bakın işte mesela bu ya da bir, bir yukarsındar o bitki. Ha bak şu görüyorsunuz bitkinin altıda karabalçık görüyor musunuz yani? Yani bu ben tabi bilmiyorum da konunun uzmanları diyor ki ana rahmin içerisinde bir balçık yuvası gibidir diyorlar. Evet şimdi. اِنَّ مَثَلَ عِيْسَ عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلَ اَدَمْ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Bu da çok önemli. Adem örneği, şey İsa tıpkı Adem örneği gibidir. allah Teala Adem'i topraktan yarattı, sonra ol dedi, o da oluşmaya başladı. Şimdi bakın Adem'e, Şimdi buradan şunu karşılaştıralım tekrar 59. ayetle 47. ayet. İddada emran feyiname yakul laukun feyekun. Allah bir şey bir işe karar verdi, mi ona ol der, o da ol der, oluşmaya başlar. İsa Aleyhisselam'ın kelime olması budur. Ol dedi, oldu. Peki Adem Aleyhisselam kelime değil mi? O da aynı. Bakın aynı. Hemen bir sayfa sonrası ne diyor? Halqahu min turabin onu topraktan yarattı. Sonra "Ol" dedi. Sonra hadi iyi bir insan haline dönüştürdü. O fek o da oluşmaya başlar. Bitti o kadar. Bizim ikide hepimiz de aynıyız yani. Tekrar ediyorum. İsa Aleyhisselam ne kadar Allah'ın sözüyse biz de o kadar Allah'ın sözüyüz. İsa Aleyhisselam ne kadar Allah'tan bir ruh ise bizde o kadar Allah'tan bir ruhuz. Adem Aleyhisselam ne kadar Allah'tan bir ruh ise bizde o kadar Allah'tan bir Allah'tan ruh ne demek? Vücudumuza bilgi sisteminin Allah tarafından yerleştirilmesi demektir. Ruh bilgi demek, Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın indirdiği ruhtur. Çünkü onu hem şeyde söylüyor e, Cenab-ı Hak İsra Suresinin 85. ayetinde söylüyor, başka yerde de söylüyor. Peki bizim, bizdeki de e, bilgi üretebilen, bilgi öğrenebilen, bilgiyi harmanlayabilen, yeni bilgiler üretebilen bir vasıfa kavuşmadır. Dolayısıyla siz işte şey yapılıyor tabi Darwin, kendine göre bir çalışma yapmış, bana göre çok da değerlidir onun yaptığı çalışma. Çünkü Allahü Teala bize emir veriyor. Kul سِيرُوا فِى الْاَرْضِ ثُمَّنْظُرُوا كَيْفَ بَدَعَى الْخَلْقُ Dolaşın yeryüzüne bakın bakalım yaratılış nasıl başladı, neredeydi bu ne Dolaşmış, kendine göre bir araştırma yapmış. <gülüyor> Yanlış sonuçlara varmış olabilir. Ama yanlış olan onun bir ideolojiye dönüştürülmüş olmasıdır. İdeolojiye dönüştürüldüğü zaman Cenab-ı Hakk'ı inkarın bir aleti haline getirildiği zaman yanlış oluyor. Yani üzüm üretmek yanlış değil değil mi? Yanlış olan onu şaraba çevirmektir. O kadar. Şimdi demek ki insanoğlu bir kere Adem tek başına yaratılmıştır. Bazıları çıkıp diyor ki, işte beşer vardı, o beşerlerden bir tanesi allah Adem halini getirdi. Yani nereden çıkarıyorsunuz? Yani Cenab-ı Hakk'ın ayetlerine bizim anlam verme yetkimiz var mı? Bunu allah Teala kendisi söylüyor yani, ben işte bir beşer yaratacağım diyor. Ve onu da Adem olarak yarattığında söylüyor. Bak mesela az önce okuduk Hicr suresinde diyor Allahü Teala bunu. Hicr suresinin 28. mübezgaya Rabbü Kelil Mela'keti nihalikum beşaran. Ben bir beşer yaratıyorum dedi. Yarattı işte. Ondan sonra da, sonra da havayı yarattı, daha sonra. E şeyde de e, Nisa Suresinde de o ikisinden erkekleri ve kadınları yarattığını söylüyor. Yok, o, bilmem başka başka beşerler vardı falan filan demenin bir anlamı yok ki. Buna delil gerekir. Delil için yok efendim, daha küm zamiri varmış. Ya küm zamirinden delil olur mu? O zaman kemâ bede'ekum te'udun, hadi bakalım. Verin bakayım, orada da kum zamiri var. Hem de Araf Suresinin 29. ayetinde kemâ bede'ekum sizi başlattığı gibi dö tekrar döneceksiniz huzurun, Allah'ın huzuruna. Hadi öyleyse ahirette bizim, bizi başlattığı zaman bir anamız vardı değil mi? Bir de babamız. Bunlardan oluştuk, sonra dünyaya gelirken daha süt çocuğu olarak geldik, ahirette yaratılış öyle mi olacak? Yani şimdi küm zamiri var diye yani böyle gerçekten bu çok tehlikeli bir sahadır. Ayetleri, ayetler açıklar. Bakın az önce ayetleri açıkladığımız zaman ne kadar böyle şey gibi çok açık ve net bir şekilde resim karşımıza çıkıyor. Efendim ya o zaman enses ilişki bunun yasaklığını sen kimden öğrendin? Allah'tan öğrendin. Peki, sana bunu öğreten Allah diyor ki siz Nuh'un şeriatını yaşıyorsunuz diyor. Şura Suresinin 13. Ayetine شَرَعَ عَلَيْكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّحَبِهِ نُوحًا Allah Nuh'a ne emretmişse sizin için bu dinin şeriatı yapmıştır diyor. O zaman Nuha ile kadar farklı bir şey var demektir. Bir nesih denen bir kurum var Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi insanlara daha önce rejim vardı Allahü Teala rejimi celde cezasıyla değiştirdiği ayetten okuduğumuz zaman herkes havada kapıyor. Ya kardeşim madem o ayete inanıyorsun buna da inanacaksın. Yani Allahü Teala مَا نَنْسَحْ مِنْ عَيَةٍ اَوْ نُسْحَنَا اَتِ بِخَيْرٍ مِنْ <هَوْمِثْلًا> Bir ayeti neskeder ya da unutturursak ya daha hayırlısını ya da dengini getiririz diyor. Tamam burada değiştirmiş. Peki şimdi insanla hayvan arasındaki fark nedir? Tek fark yani en temel fark ruhtur. Başka birisi değil. allah Teala şeyde Mü'minun suresinin 14. ayetinde İnsanın anarham'ı isterseniz açalım bu 14. ayeti. 23. sure. 341. sayfa diyor ki burada Mesela 12'den itibaren okuyalım. Velakat halaknal insane min sulalatin min İnsanı çamurdan süzülmüş bir özden yarattık. Hepimiz de öyle. Yediğimiz bütün gıdalar, çamurdan yaratılmıştır. Et yiyorsunuz, o et de o çamurdan gelen otlarla oluşmuştur. Yani yağmur yağmadığı zaman, Allah göstermesin, Hayvan olabilir mi? İnsan olabilir mi? Toprakla su birleşecek ki, oradan bizim yiyeceğimiz gıdalar olsun. Sofranıza bakın, çamurdan üretilmemiş, yani çamurdan yaratılmamış bir tek şey sizin sofranıza gelmez. Evet. İşte anamızda, babamızda çamurdan şey, e, üretilmiş yiyecekleri yedi, onların vücutlarında süzden bir özden bizim tohumumuz oluştu. Adem Aleyhisselam de öyle oldu işte. ''Sümme ceallâhu nutfeten'' Sonra o özü nutfe haline getirdik. Bir de burada söyleyeyim yani şeylerde bakın bu bakayım bu mealede ne diyor? 12. Sonra onu sonra sağlam bir kar harekete nutfe. Ha eykin nutfe demiş. Yani meni meni diyorlar bazı yerlerde. Demiş mi? Sonra onu sağlam bir kar hareketten nutfe haline getirdik diyor. Sonra nutfeyi alaka, Yo işte olmadı. alaka değil o. Yanlış yapmış. Nutfe, döllenmiş yumurtanın adı Nutfe'dir. Çok da ilginçtir, ben o resimleri getirmedim. Nutfe inci demektir. Beyaz inci. Döllenmiş yumurtanın görüntüsü de tam bir inci görüntüsündedir, eğer fotoğraflara bakarsanız görürsünüz. Evet. <gülüyor> Sağlam bir karargahta yani kalış yerinde onu nutfe haline getirdik. O ananın rahmidir o sağlam kalış yeri. Babanın menisine nutfe denmez. Bunu meni olarak tercüme ediyorlar. Bu yanlış. Yani ayetleri birleştirmezseniz anlayamıyorsunuz meseleyi. Ondan sonra "Sümme halakna nutfete alekaten" sonra o nutfeyi alaka şekline çevirdik. Halaka kelimesi Şekil, yeni şekil vermek demektir. Alaka, Türkçe'mize de vardı bir alaka, bir ilgi. Yani duvarı şey, rahim cidarıyla bir alakası, bir, bir oraya asılı bir yapı haline getirdik. Ondan sonra diyor ki, bakın bu bütün hayvanlarda da aynıdır, hiç değişen bir şey yok. Fakat onun alakasını o alakayı bir çiğnen et görüntüsünde yarattık o e, omurganın olduğu yerler sanki dişle ısırılmış gibi gözüküyor orada. ''Fekhalegnel mudgata izzâmen'' ''O kemikler haline getirdik'' ''Fekesebne izzâme ''O kemikleri etle donattık'' Dolayısıyla vücudun tüm kemikleri, tüm eti, derisi, işte dolaşım sistemi her şey yaratıldı. O zaman tam bir insan görünümünü kazandı. İnsan mı bu? Değil. Bak ne diyor Allah burada? ثُمْ مَنْ شَعْنَاوْ خَلْقَنَاهَرْ Sonra onu bir başka mahluk olarak inşa ettik. İşte bütün organlar tamamlandıktan sonra ruh üfleniyor, o zaman insan oluyor. Yoksa insan denmesi yok efendim işte kafatası şöyleydi, ayakta yürüyordu, elinin boyu buydu, onunla hiç alakası yok. İnsanı insan yapan, geçen haftada anlatmaya çalıştık, ruh. O ruhla sem basar ve fuad oluşuyor. Sem dinleme kabiliyeti, basar basiret, yani bir şeyi bir şeyi şeyde tam böyle bilgili bir şekilde tam ve doğru bir şekilde görebilmek demektir basiret, doğru görebilmek demektir. Peki bir de bir de fuad oluşuyor. Gönül insan o gönlünde de o bilgileri harman ediyor ve bilim üretiyor. O bilimi ya menfaatine uygun üretiyor o bilgiyi yani bilim demeyelim de bilim dediğim zaman sanki üniversiteler akrı geliyor yoksa o bilimi herkes üretiyor yani kendine göre herkesin kendine göre ürettiği bir bilgi var o bilgiyi ya menfaatlerine göre üretir o zaman çok kötü olur ya da menfaatten değil de evrensel düşünür doğru düşünür dürüst olur o da çok iyi olur çok faydalı olur işte orada. Onun için gönlü, gönlü doğrulardan yani olanların ürettiği bilgilerden herkes yararlanır, gönlü yanlışlardan yararlanır olanlar da zararlı olur. İşte imtihan orada olur. İşte insanların farklı hale gelmesi vücut yapısının tamamlanmasından sonra ona üflenen ruhladır. İşte allah Teala burada Adem Aleyhisselam'ı yaratırken de çok farklı yarattığını ifade ediyor. İşte topraktan bir bitki gibi bitirdiğini belirtiyor. Ee, İsa Aleyhisselam'ın da Adem Aleyhisselam gibi o toprakta, o da saksıda yetişmiş bitki gibi oluyor. İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam'ın, Adem Aleyhisselam'ın ve bitkilerin, bir de İbrahim Aleyhisselam'a söylenen şey o e, dört tane kuş de çok önemlidir, onun üzerinde de durulması lazım. Bütün bunları birleştirdiğiniz zaman Yeniden diriliş bilimi diye bir bilim ortaya çıkacaktır. Onu da Cenab-ı Hak Zuhru Suresi'nin 61. ayetinde bize bildiriyor. İnşallah Müslümanlar kitaplarına sahip çıkarlar da hem kendileri adam olur hem de dünyaya faydaları olur. Peki şimdi dersimizi ara veriyoruz.